Cenabı öyle bir mü'min yüreği istiyor ki, mü'minler ancak Allah'a anıldığında yürekleri titrer, Allah'ın ayetleri okuduğunda imanları artar ve Rablerine tevekkül eden kimseler, teslim olan kimseler. Yani sebepler biter, sebepler bittikten sonra Cenab-ı Hakk'a teslimiyet başlaması lazım. Cenab-ı İbrahim aleyhisselam ediyor, sena ediyor, İbrahim aleyhisselam misal veriyor. İbrahim Aleyhisselam oğlunu ise işte gördüğü rüya üzerine kurban etmeye götürünce çok büyük fedakarlık, kendi devam eden parçası. Bu gerçekten açık bir imtihandır diyor Cenab-ı Hak. Zor bir imtihandır buyuruyor. Biz ona bedel olarak büyük bir kurban verdik. Geride kalanlar arasında, gelecek nesiller insanlar arasında bir nam bıraktık İbrahim'e buyuruyor. Ve İbrahim'e selam diyor Cenab-ı Hak. O fedakarlarına Cenab-ı Hak tebrik ediyor İbrahim Aleyhisselam'ı tevekkül teslimiyetteki o takvanın zirvesi. Rıza'da takva meydana gelen hadise dört şekilde zuhur bulur. Bazı hadise vardır. Zahir de hayırdır, batında hayırdır. Bir insan bir hayırlı işle çalışması, bu hayır hasenat halinde olması, infak halinde olması, elinden dilinden bütün insanlığa hizmet etmesi zahir de hayırdır, batında hayırdır. Kim iş vardı? Zahiri Kahırdır, batını da kahırdır. Hayattaki meşkalesi berbattır, neticesi de berbattır. Sefaletini saadet sahne, sefaleti içinde yüzer gider. Bazı hal vardır, zahiri hayırdır, batını kahırdır. Mal sahibi olur, zahiri hayır gibidir, batırı kahırdır, nefsine kullanır, ziyan eder gider Allah'ın verdiği nimet. De Ve Cenab-ı Hak orada Bel fecride, biz mal verir imtihan olarak, Allah beni önemsedi der, şımarır, ömrünü ziyan eder. Dördüncüsü, zahiri kahırdır, batını hayırdır. Bir insan işini kaybeder, zahiri kahırdır. Belki bu işi kaybetme sebebiyle daha çok Cenab-ı Hakk'a tevekkül olacak, teslim olacak. Ya da hastalık gelir, o saatini kaybeder, zahiren kahır gibidir. Daha çok Ya Rabbi der, aman Ya Rabbi der, Cenab-ı Hakk'a daha çok iltica eder. Velhasıl bu dört halde de Cenab-ı Hak bir rıza halinde olmamızı arzu ediyor. Af ve tövbe de takva. Bu da tövbenin şartı, samiyettir ameli i salihlerle tövbenin tescil ettirmendir. Değer bir husus, senin kalbin durum ne kadar sen Allah'ın mahlukatını affediyorsun. Yani affede affede affedilmeye nail olabilme haline gelebilme. Emri bil maruf ve nehye anil münker, bu da çok mühimdir. Nefsane arzuları bertaraf etmek neticesinde fedakarlık ister bu. Sırf dille bir emri bil maruf olmaz. Hal ve dilin müşterekliğiyle ile lazım. Emri bil mağruf terk edildiği zaman da o topluma beladığı çağrılır. Davud aleyhisselam zamanında olduğu gibi. Bugün de dikkat etmem, sünnetler kaybolduğu gibi farzlar bile kayboluyor. Vefada takva, kardeşliği ve dostu unutmama, ihmal etmeme. Sallallahu aleyhi ve sellem hep misallerde, hep böyle vefa halindeydi. kendi büyüten anneler vefa halindeydi. O Habeşistan'da Habeşlere karşı bir vefa halindeydi. Cafer Tayyar Hazretleri onu muhafaza ilk İlk Müslümanlar onu da korudular. Velhasıl bu vefa da çok mühim. Bu vefa da bugün maalesef bir nokta lugatta kalan bir kelime olarak kaldı. Vefada takvaya erebilme. Sevgi muhabbet mühim. İmanda bahsettiğiniz mi? Laikine muhabbet, müstakına nefret. Laikine muhabbet, Cenab-ı Hakk'ın muhabbet. Peygamber efendim muhabbet. Cenab-ı Hak bizi insan olarak yarattı. Müslüman bir toplum içindeyiz. En yüce peygamberini bize gönderdi. Bir mümin kardeşliği verdi. Kur'an'a yaklaşabilmek, sünnet seneye yakışabilmek. Efendimin ruhani doktorundan bir hisse alabilmek, layıkını muhabbet. Müstakile nefret, Allah'tan uzaklaştırıcı her şeyden uzaklaşmak. Şimdi kalp bahsettiğimiz gibi meyletmeye başlar. Gazali Hazretleri fikri yakınlık zaman içinde kalbi akrabalığa döner ve ayaklar kayar buyuruyor. İhlas, ihlasta takva, içi dışı aynı hale gelmesi, şeffaflaşması, berraklaşması. Cenab-ı Hak samimi kalpler istiyor. Nefis de girmeyecek araya, ihlası bozacak. Ben yaptım, ben ettim, ben kazandım, ben becerdim. Ben de girmeyecek. Bir faniyede bir gösteriş olmayacak. Efendimiz kendisinin vasfını izah ederken bile bir vasfından bahsetti. Arkadaşlar la fahre buyurdu, övüme yok buyurdu. Hepsi Allah'ın lütfu. En zor zamanda esas hayat, ahiret hayatı buyurdu. En başarılı zamanda dahi Allah'ı izah etme gelen gücü, esas hayat, ahiret hayatı buyuruluyor. Mal ve can, evlatta takva, işte bunları bu vasıtalar, en mühim vasıtalar, insan en çok sıcak gelen, ruhunu okşayan vasıtalar, bunları Allah için seferber etmek için. Malını, canını Allah için seferber, evladına, dine, imana, vatanı, milleti hayırlı hale getirebilmek. Güzel bir, manevi bir miras bırakabilmek arkadan gelen nesle. Tevazu, bu da mühim. Bu İbadur Rahman, Rahman'ın kulları, Allah'ın rahmin tecelli ettiği kullar, bunlar mütevazi olurlar, buyuruyor Cenab-ı Hak. Kibir, zıttı, şeytanın vasfı. Cenab-ı Hak, içimizdeki her vasfa, kainattan bir misal veriyor. Mevlana bu misale açar çok, toprak gibi mütevazi oldur. Toprak, unutmamak lazım toprağın karakterini. Bütün mahlukatı cömertçe besler. Ne kadar mahlukat var? Hepsinin gıdasında toprak hazırlar. Yediğimiz hayvanların da gıdasında toprak hazırlar. Onların otların da toprak hazırlar. devam mahlukatı sofralar hazırlar. Ve bütün mahlukatın cürufunu da temizler. Sen cürufunu bana döktün diye bir şikayet etmez. Gıybeti yoktur toprağın iddiasızdır, ayaklar altındadır daima. Ve bütün canlara hayat verir. Bütün canlar ondan istifade eder. Velhasıl Cenab-ı Hak insanın o şekilde olmasını istiyor, arzu ediyor kulağını.